10 Küçük Zenci Yazan Agatha Christie Çeviren Tom Vist Uyar 2. Bölüm Oakbridge istasyonundaki küçük insan topluluğu bir kararsızlık içindeydi. Arkalarında ellerinde valizlerle hamallar duruyordu. Bunlardan biri bağırdı. Jim! Taksilerden birinin şoförü atıldı. Tatlı bir Devon ağzıyla Zenci Adası'na mı? diye sordu. Dört ses, ''Evet'' dedi. Sonra kuşkuyla süzdüler birbirlerini. Şoför içlerinde en yaşlısı olan yargıç Mr. Wargrave e baktı. ''Burada iki taksi var'' dedi. ''Birisi Exeter'dan gelen treni bekleyecek. Beş dakikalık bir iş. Bir bey de o trenden çıkacakmış. Biriniz bekleyebilir miydiniz? Öyle olursa daha rahat gideriz.'' Sekreterliği iyice benimseyen Vera Kraythorn hemen karşılık verdi. ''Ben bekleyeyim'' dedi öbür üç kişiye bakarak. Sorumluluk taşıyan insanların seslerinde sezilen o belirsiz buyruk havası sesine sinmişti bile. Kızları tenis için kümelere ayırıyordu sanki. Miss Brent sertçe teşekkür ederim dedi. Başını eğerek şoförün kapısını açtığı taksiye bindi. Yargıç Mr. Borgrave de onun ardından. Yüzbaşı Lombard ben dedi. Miss Clayton dedi Vera. Benimki de Lombard. Philip Lombard. Hamallar valizleri taksiye yüklüyorlardı. Yargıç Wargrave bir hukukçu titizliğiyle konuştu. Havalar güzel gidiyor. Miss Brent evet diye karşılık verdi. Çok kibar bir adam diye düşündü. Deniz kıyısındaki Konu evinde böylesine pek rastlanmaz. Mr. ve Mrs. Oliver önemli kimseler tanıyorlardı herhalde. Yargıç Mr. Wargrave sordu. Buraları iyi bilir misiniz? Cornwall'a gitmiştim bir de Turgay'a ama Devo'nun bu kesimine daha önce hiç gelmemiştim. Yargıç gülümsedi. ''Ben de buraları bilmiyorum.'' Taksi uzaklaştı. İkinci taksinin şoförü seslendi. ''İsterseniz içeride bekleyin.'' ''Hayır.'' dedi Vera. ''Kesinlikle.'' Yüzbaşı Lombard gülümsedi. ''Güneşte her yer güzel görünüyor.'' dedi. ''Ama istasyona gitmek isterseniz gideriz tabii.'' ''Yoo hayır. Şu tıktım tıktım trenden kurtulduk neyse.'' Yüzbaşı ''Evet.'' dedi. ''Bu havada trenle yolculuk etmek çok güç.'' Veral laf olsun diye inşallah böyle gider dedi. Hava yani bizim İngiliz yazlarına güven olmaz. Lombard değişik bir konu bulamamıştı. Buraları iyi bilir misiniz diye sordu. Yoo daha önce hiç buraya gelmedim. Durumunu iyice belirtmek için hemen ekledi. Daha patronumu bile görmedim. Patronunuzu mu? Hı, ben Mrs. Owen'ın sekreteriyim. Ya. Lombard'ın tutumu biraz değişti. Daha güvenliydi artık. Sesi daha rahattı. ''Pek alışılmamış bir şey değil mi?'' dedi. Vera güldü. ''Yoo, <gülüyor> Yo, hiç de değil. Sekreteri birdenbire hastalanmış. Hemen kuruma telefon edip birini istemiş. Onlar da beni gönderdiler.'' ''Demek öyle. Ya işi beğenmezseniz ne olacak?'' Vera yine güldü. ''Canım geçici bir iş bu. Tatil için. Asıl işim bir kız okulunda öğretmenlik. Zenci adasını göreceğim diye öyle heyecanlıyım ki.'' ''Gazeteler yazıp durdular. Acaba söyledikleri kadar güzel mi?'' Lambert bilmem.'' dedi. ''Görmedim.'' ''Ya, Owenlar oraya pek meraklıdırlar herhalde.'' ''Nasıl kimseler? Biraz anlatsanıza.'' Lombert düşündü. ''Tuhaf bir durum. Onları tanımam mı daha iyi tanımamam mı?'' Birden atıldı. ''Kolunuzda bir eşek yürüyor. Durun durun kımıldamayın.'' İnandırıcı bir şekilde kızın koluna vurdu. ''Ah tamam gitti. Ah teşekkür ederim. Bu yaz eşek aralarından geçilmiyor. E, sıcaktan olacak.'' Kimi bekliyoruz biliyor musunuz? Hiç bilgim yok. Yaklaşan bir trenin tiz düdüğü duyuldu. Lombard geldi işte dedi. Gara inen uzun boylu asker yapılı bir adamdı. Ağaran saçları iyice kesilmişti. Düzgün beyaz bir bıyığı vardı. Deri valizin ağırlığı altında ezilen hamal ona Vera ile Lombard'ı gösterdi. Vera yetkili biri olarak yaklaştı. Ben Mrs. Ova'nın sekreteriyim dedi. Araba sizi bekliyor. Ekledi. Bu da Mr. Lombard. Yaşlarına göre çok canlı olan soluk mavi gözler Lombard'ın üstünde dolaştı. Bir süre bir yargı bile okunabilirdi onlarda. Eğer okuyan olsaydı tabii. Yakışıklı bir adam. Yalnız bir tuhaflığı var. Üçü birden bekleyen taksiye bindiler. Küçük Oakbridge'in uykulu yollarından geçip asıl Playmouth yolunda bir mil kadar gittiler. Birbirini kesen dik, yeşil, dar patikalara daldılar sonra. General MacArthur... Devon'un bu kısmını hiç bilmem, dedi. Benim küçük ev Doğu Devon'dadır. Dorset sınırı üstünde. Vera, buralar çok güzel doğrusu, dedi. Tepeler, kırmızı toprak, her yer öyle yeşil, öyle verimli görünüyor ki. Philip Lombard kuşkuyla söylendi. Biraz kendi içine kapanık bir yer. Ben kırları severim. Karşına çıkacak şeyi önceden görürsün hiç olmazsa. General MacArthur ona döndü. Siz çok yer gördünüz herhalde, dedi. Lombard... Umutsuzca silkti omuzlarını. Şuraya buraya gittik işte. Şimdi savaşa katılıp katılmadığımı bir de yaşımı soracak diye düşündü Lombard. Bu ihtiyar kurtlar hep sorarlar. Ama General MacArthur savaştan hiç söz açmadı. Dik bir tepeye tırmandıktan sonra zikzaklar çizen bir yoldan Stickelhaven'a indiler. Kıyıya çekilmiş bir iki balıkçı sandalıyla bir iki kulübeden başka hiçbir şey görünmüyordu. Batan güneşin ışığında ilk kez gördüler Zenci Adası'nı. Denizden çıkıp güneye doğru uzanmıştı. Vera şaşkınlık içindeydi. Çok uzak, dedi. Değişik bir ada düşünmüştü. Kumusalı yakın, beyaz güzel bir evle taçlandırılmış bir ada. Oysa ev falan gözükmüyordu. Tek göze çarpan şey, dev bir zencinin kafasını andıran, engine güçlü bir silüet çizen kayaydı. Uğursuz bir görüdüşü vardı. Usulca titredi Vera. Küçük bir hanın, yedi yıldız hanının önünde üç kişi oturuyordu. Yargıçın öne eğilmiş yaşlı gövdesi, Miss Brent'in dimdik duran sırtı bir de üçüncü bir adam. Adam yaklaşıp tanıttı kendini. ''Sizi bekleyelim dedik.'' dedi. ''Ne yolculuk. Kendimi tanıtayım. Adım Davis. Güney Afrika'da Natal'da doğmuşum.'' <gülüyor> kötü kötü güldü. Yargıç Mr. Wargrave hınçla süzdü onu. Ona kalsa oturumu hemen tatil ederdi. Miss Emily Brandt kolonicileri sevip sevmediğinden emin değildi. ''Açılmadan önce bir kadeh atmak isteyen var mı?'' diye sordu Mr. Davis. Kimsenin karşılık vermediğini görünce dönüp parmağını kaldırdı. ''Öyleyse boşuna vakit harcamayayım. Ev sahiplerimiz bizi beklerler.'' dedi. Ötekilerin yüzüne tuhaf bir gerginlik yayıldığını gördü birden. Sanki ev sahiplerinin adı geçince konuklar donup kalmışlardı. Davis'in işaretini gören bir adam yaslandığı duvardan ayrılıp yanlarına geldi. Yürüyüşünden denizci olduğu belliydi. Yanık bir teni, Kara gözleri vardı. Hep kaçırıyordu bakışlarını. Tatlı bir devon ağzıyla konuşuyordu. Bayanlar, baylar adaya harekete hazır mısınız? Motor bekliyor. İki bey de otomobille geleceklermiş ama Mr. Owen onları beklemeden gitmemizi buyurmuştu. Ne zaman gelecekleri belli değilmiş. Hepsi ayağa kalktılar. Kılavuzları onları küçük, taş bir iskeleden geçirtti. Yanda bir motor duruyordu. Çok küçük bir tekne dedi Miss Brent. Motorun sahibi onu kandırmak için ''İyi teknedir efendim'' dedi. ''Göz açıp kapayana kadar avda gidersiniz bununla.'' Yargıç Mr. Wargrave sert bir sesle ''İyi ama'' dedi. ''Çok kalabalığız. Bunun iki bile alır efendim.'' Philip Lambert o sevimli rahat sesiyle konuştu. ''Bir şey olmaz canım. Hava güzel. Deniz durgun.'' Miss Brent. İnanmamıştı ama Kaya binmesine yardım etmelerine izin verdi. Ötekiler onun ardından geldiler. Aralarında bir kaynaşma görülmüyordu. Herkes birbirinden ürküyordu sanki. Tam açılacakları sırada kılavuzları elinde çapayla durdu. Köye inen dik yokuştan bir araba geliyordu. Öyle güçlü, öyle güzel bir arabaydı ki bu bir görüntüye benziyordu. Direksiyonda saçları rüzgarla geriye savrulmuş genç bir adam vardı. Akşam ışığında insandan çok genç bir tanrıyı andırıyordu. Kuzey sagalarından birinin kahraman tanrısını. O kornaya basınca ses körfezdeki kayalardan yankılandı. Korkunç bir andı bu. Anthony Marston ölümlü bir yaratık değildi sanki. Sonraları aralarından birçoğu bu anı anımsayacaktı. Fred Nereckitt motorun başında oturuyor. Ne tuhaf insanlar diye düşünüyordu kendi kendine. Mr. Owen'ın konuklarının böyle olacağı hiç aklına gelmezdi. Neler düşünmüştü. Süslü püslü giymiş hanımlar, beyler, zengin, önemli kişiler... Mr. Elmer Robson'un partilerine hiç benzemiyordu. Milyonerin konuklarını anımsayınca bir gülümseyiş kapladı Fred Narekut'un dudaklarını. İşte parti diye ona denirdi. Hele o içkiler. Şu Mr. Owen değişik bir adamdı herhalde. Tuhaf değil miydi? Daha ne Owen'ı görmüştü ne de hanımını. Hiç gelmemişlerdi buraya. Emirleri veren, paraları ödeyen Mr. Morris'ti. Emirlerle parada bir tuhaflık yoktu. Yine de... Gazeteler Owen'ın gizemli bir yanı olduğunu yazıyorlardı. Mr. Nerkut de bu görüşe katılıyordu. Belki de adayı alan Miss Gabrielle Turuldu. Ama yolcuları gözden geçirirken bu olasılık kafasından silindi. Yok canım, hiçbirinin sinema yıldızlığıyla ilgisi olamazdı. Soğukkanlı bir özetleme yaptı. Bir ihtiyar kız, huysuz çeşidinden, öylelerini iyi bilirdi, kim bilir ne mızmızdı. Eski bir asker, tam bir asker. Güzel bir genç hanım ama alel ale cinsinden öyle pek parlak bir şey değil. Hollywood'la ilgisi yok. Şu keyifli görünen adam aslında iyi bir aileden değil. Eskiden tüccarmış herhalde diye düşündü Fred Narekut. Ötekine gelince şu gözleri durmadan oynayan sıska aç suratlı olanı öyle tuhaf bir adamdı ki. Bak onun filmcilikle ilgisi olabilirdi. Yok canım işe yarar tek yolcu vardı motorda son gelen otomobille gelen. Ne otomobil, Havana böyle araba uğramamıştı bile. Kim bilir kaç bin lira eder böyle bir araba. İşte konuk dediğim böyle olurdu. Gözünü paraya açmıştı. Hepsi ona benzeseler anlardı. Düşününce tuhaftı yani. Bu iş baştan aşağı tuhaflıklarla doluydu. Çok tuhaf. Motor hafif bir sallantıyla kayayı döndü. En sonunda ev görünmüştü işte. Adanın güneyi bambaşkaydı. Usulca denize iniyordu. Ev oradaydı. Güneye bakıyordu. Alçak, köşeli, modern bir yapıydı. Yuvarlak pencerelerinden ışık olduğu gibi içeri giriyordu. Şaşırtıcı bir evdi. Düşündükleri kadar güzeldi. Fred Narekut motoru durdurdu. Kayaların arasındaki doğal bir iskeleye yanaştılar usulca. Philip Lombard sert bir sesle ''Hava kötü olunca buraya yanaşmak güç olur.'' dedi. Fred Narekut keyifle ''Keş esince.'' dedi. ''Zenci adasına yanaşılmaz. Bazen de bir haftadan fazla sürer.'' Vera Clayton düşündü. Yemek sorununu çözmek çok güç herhalde. Adaların en kötü yanları da budur zaten. Ev işleri sorun olur çıkar. Motor kayalara sürttü. Fred Narekut aşağı atladı. Lombard'la birlikte ötekilerin inmesine yardım ettiler. Narekut kayadaki demir halkaya bağladı tekneyi. Sonra kayalığa oyulmuş basamaklardan çıkmalarını söyledi. General MacArthur aa diye bağırdı. Ne güzel yer. Aslında tedirgindi. Hamma da tuhaf yere. Basamakları çıkıp da düzlüğe gelince keyiflerini buldular. Kapının önünde düzgün kılıtlı bir uşak onları bekliyordu. Ciddiliğinin dinin rahatlandırıcı bir yanı vardı. Üstelik ev öyle güzeldi ki balkondan görülen manzara nefisti. Hafifçe eğilerek yaklaştı uşak. Uzun boylu, zayıf, ak saçlı bir adamdı. Saygı uyandıran bir hali vardı. Şöyle buyurur musunuz? dedi. Geniş holde içkiler hazır bekliyordu. Sürüyle içki şişesi. Anthony Merston keyiflendi biraz. Bu ne biçim iş diye düşünüyordu. Burada onunla aynı kafada kimse yoktu. Badger ne diye zorlamıştı sanki. Neyse içkiler iyiydi. Bol bol da buz vardı. Şu uçakta ne söylüyordu? Mr. Owen elinde olmayan nedenlerden ötürü yarına kadar gelemeyecek. Ne buyururlar? Ne isterlerse? Odalarına gitmek isterler miydi? Yemek saat 8'de hazır olacaktı. Vera Mrs. Rogers'ın ardından yukarı çıktı. Kadın koridorun sonunda bir kapı açmıştı. Denize bakan geniş bir penceresi bir de doğuya bakan dar bir penceresi olan güzel bir yatak odasına girmişti Vera. Sevinçle aykırdı. Mrs. Rogers, başka bir emriniz var mı Miss? diyordu. Vera çevresine baktı. Valizi odaya çıkartılmış, açılmıştı bile. Odanın bir köşesinde soluk mavi çiniğiyle kaplı banyoya açılan kapı duruyordu. Beklemeden karşılık verdi. Evet, evet, her şey tamam. ''Bir şey isterseniz zili çalın. Olmaz mı mıyız Mrs. Rogers'ın düz, tek düze bir sesi vardı. Vera ilgiyle süzdü onu. Ne soluk kadın. Saygıdeğer bir kadındı ama. Saçları iyice yukarıda toplanmıştı. O tuhaf, açık renk gözleri durmadan oynuyordu. ''Kendi gölgesinden korkuyor.'' diye düşündü Vera. Evet evet, korkuyordu. Dayanılmaz bir korkuya saplanmış gibiydi. Vera'nın tüyleri diken diken oldu. ''Neden korkuyordu bu kadın?'' ''Tatlı bir sesle...'' ''Ben Mrs. Owen'ı yeni sekreteriyim.'' dedi. ''Herhalde söylemiştir size.'' ''Hayır efendim.'' dedi Mrs. Rogers. ''Hiçbir şey bilmiyorum. Yalnız konuk hanımlarla beylerin bir de kalacakları odaların listesi var bende.'' ''Vera, e peki Mrs. Owen benden söz etmedi mi?'' diye sordu. Mrs. Rogers'ın kirpikleri kıpırdadı. ''Daha Mrs. Owen'ı görmedim bile. Biz iki gün önce geldik.'' Ne tuhaf insanlar şu ovenlar diye düşündü Vera yüksek sesle kimler çalışıyor burada diye sordu. Ben ve kocam Rogers efendim. Vera kaşlarını çattı. Evde sekiz konuk vardı ev sahipleriyle birlikte on kişi. Bunlara bir karı koca nasıl hizmet edebilirdi? Ben iyi bir aşçıyım dedi Mrs. Rogers. Rogers da ev işlerini görür ama böyle büyük bir şölen olacağını bilmiyordum tabi. ''Yine de bir şeyler yaparsınız değil mi?'' E, ''Tabii efendim. Sık sık böyle büyük şölenler olursa Mrs. Owen herhalde bize yardımcı gönderir.'' ''Herhalde'' dedi Vera. Mrs. Rogers kapıya yöneldi. Ayakları ses çıkarmadan yürüyordu döşemede. Bir gölge gibi odadan çıktı. Vera pencereye gidip cumbaya oturdu. Biraz tedirgindi. Her şey tuhaf geliyordu ona. Owenların gelme işi, soluk bir hortlağı andıran Mrs. Rogers, hele konuklar... Konuklar da tuhaftı. Neye dayanarak bir araya getirilmişlerdi? Keşke Owen'ları tanısaydım diye düşündü Vera. Nasıl kimseler olduklarını bilseydim. Kalktı, odanın içini dolaşmaya başladı. Tedirgindi. Modern anlayışa göre düzenlenmiş kusursuz bir yatak odası. Parke, döşemeyi kaplayan beyaz halalar, uçuk renkli duvarlar, ışıklarla çevrelenmiş uzun bir ayna. Şöminenin rafı bomboştu. Yalnız modern yontu anlayışına göre yapılmış ayı biçiminde beyaz mermerden kocaman bir biblo vardı üstünde. İçine bir saat yerleştirilmişti. Bu biblonun üstünde parlak, kromdan bir çerçeve içinde dört köşe bir parşömen kağıdı vardı. Bir şiir. Şöminenin önünde durup şiiri okudu. Çocukluğundan beri aklından çıkmayan tekerlemelerden biriydi bu. On küçük zenci kardeş... Yemeye başladılar. Biri tıkanı verdi, geriye dokuz kaldı. Dokuz küçük zenci kardeş, gece çok geç yattılar. Biri uyanamadı, geriye sekiz kaldı. Sekiz küçük zenci kardeş, gezintiye çıktılar. Biri eve dönmedi, geriye yedi kaldı. Yedi küçük zenci kardeş, gidip odun kestiler. Biri kendini kesti, geriye altı kaldı. Altı küçük zenci kardeş, kovanla oynadılar. Birini arı soktu, geriye beş kaldı. Beş küçük zenci kardeş, hukuka yazıldılar. Birisi yargıç oldu, geriye ye 4 kaldı. 4 küçük zenci kardeş denize açıldılar. Birini balık yuttu. Geriye 3 kaldı. 3 küçük zenci kardeş kafesleri gezdiler. Birini ayı kaptı. Geriye 2 kaldı. 2 küçük zenci kardeş güneşte çok kaldılar. Birini güneş çarptı. Geriye 1 kaldı. Son küçük zenci kardeş tek başına sıkıldı. Gidip kendini astı. Geriye kimse kalmadı. Vera gülümsedi. Tabii burası Zenci Adası'ydı. Yine gidip pencerenin yanında oturdu. Denizi gözlemeye başladı. Ne genişti şu deniz. Buradan hiç toprak parçası görünmüyordu. Akşam güneşinde dalgalanan kocaman mavi bir su birikintisi kaplamıştı her yanı. Deniz bugün ne uysaldı. Bazen öyle zalimdi ki. İnsanı derinliklerine çeken deniz. Boğuldu. Ölüsünü buldular. Denizde boğuldu. Boğuldu. Boğuldu. Boğuldu. boğuldu. Yok. Anmayacaktı, düşünmeyecekti bile. Hepsi bitmişti artık. Doktor Armstrong Zenci adasına tam güneş batarken geldi. Adaya geçerken bir kayıkçıyla gevezelik etmişti. Adanın yerlerinden biri. Zenci adasının sahipleri hakkında bilgi edinmek istemişti, ama Nerakit ya hiçbir şey bilmiyordu, ya da söylemek istemiyordu. Doktor Armstrong da havadan balıkçılıktan söz açtı. Motor yolculuğundan sonra yorgun düşmüştü. Göz kapakları sızlıyordu. Batıya doğru giderken güneşe karşı araba sürmek zorunda kalıyordu insan. Evet, çok yorulmuştu. Deniz, bir de sessizlik. Aradığı buydu işte. Uzun bir tatil yapmayı isterdi doğrusu. Ama yapamazdı. Para bakımından değil, piyasadan uzaklaşamayacağı için. Müşteriler çabuk unutuyorlardı artık. Bir kere bu çarkın içine düşmüştü. Yine de... Diye düşündü. Geri dönmeyeceğimi kuracağım. Londra'yla, Harley Sokayla hiçbir şeyle bir ilgim kalmadı diyeceğim bu akşam. Adada büyülü bir şey vardı. Adı bile büyüleyiciydi. Dünyayla hiç ilgin kalmıyordu sanki. Ada kendi başına bir dünyaydı. Belki de geri dönmeyeceğim bir dünya. Şu sıradan hayatımı geride bırakıyorum diye düşündü. Gülümseyerek bir şeyler gelecek için yanılmaz şeyler tasarlamaya başladı. Kayalığa oyulmuş basamaklara çıkarken hala gürümsüyordu. Balkondaki bir iskemle de yüzü doktor Armstrong'a hiç yabancı gelmeyen yaşlı bir bey oturuyordu. Şu kurbağa suratını, kaplumbağa ensesini, kambur gövdeyi, evet bir de şu soluk kurnaz küçük gözleri nerede görmüştü? Tabii Wargrave canım önünde tanıklık etmişti bir kere. Her zaman yarı uykuda görünürdü ama yasa söz konusu olunca tilkileşirdi birden. Jüri üyeleri üstünde büyük etkisi vardı. Ne zaman istese dilediği kararı verdirtirdi onlara. Öyle denirdi. Bir iki tane de olmayacak karar çıkartmış, bazılarının dediklerine göre adam asmaya meraklıymış. Burada onunla karşılaşmak ne tuhaf. Burada. Dünyanın dışında. Yargıç Mr. Wargrave, kendi kendine şöyle düşündü. Armstrong ha? Tanıklığa gelmişti bir kere. Dürüst, titiz bir adam. Bütün doktorlar enayidir. Hele Harley sokağı doktorları hepsinden beterdir. O sokağın tanınmış, tatlı dilli kişilerinden biriyle bir iki gün önce konuşmuştu. Aklına gelince yüreği hınçla doldu. Yüksek sesle homurdandı. İçkiler içeride. ''Önce ev sahiplerine gidip hatırlarını sorayım.'' dedi Dr. Armstrong. Yargıç Wargrave de yine gözlerini kapadı. ''Kötü bir sesle, işte onu yapamazsınız.'' dedi. Dr. Armstrong şaşırmıştı. ''Neden?'' ''Çünkü.'' dedi Yargıç. ''Ev sahipleri yoklar. Bir tuhaflıktır gidiyor. Hiçbir şey anlamadım.'' Dr. Armstrong bir süre ona baktı. İhtiyarın uykuya daldığını sandığı bir anda birden Wargrave ''Siz.'' dedi. ''Constance Calmington'ı tanıyor musunuz?'' ''Yoo, şeyi pek tanımıyorum.'' ''Zararı yok.'' dedi Yargıç. ''Anlaşılmaz bir kadın.'' ''Yadası da hiç okunmuyor.'' ''Yanlış yere mi geldim?'' ''Diye düşünüyordum.'' Doktor Armstrong başını sallayıp eve doğru yürüdü. Constance Calmington sorununu düşündü Yargıç. Bütün kadınlar gibi ona da güvenilmezdi. Aklına evdeki iki kadın geldi. İnce dudaklı ihtiyar kızla genç kız. Kız hiç hoşuna gitmemişti. Sürtüğün biriydi. Yo, üç kadın. Ya bir de Rogers'ın karısı var. Ne tuhaf yaratık. Korkudan ölecek neredeyse. Güvenilir insanlar şu Rogers'lar. İşlerini de biliyorlar. Tam o sırada Rogers çıktı balkona. Yargıç sordu. Lady Constance, Calmington çağrılılar arasında mı? Rogers süzdü onu. Ee, hayır efendim, böyle bir ad yok. Yargıçın kaşları kalktı. Homurdanmakla yetindi. Zenci adası ha? İşler de Arap saçına döndü. Anthony Marston banyodaydı. Ateş gibi suyun tadını çıkarıyordu. Uzun otomobil yolculuğundan sonra bacakları tutulmuştu. Hiçbir şey geçirmiyordu aklından. Anthony duygularına kapılan bir adamdı. Hareketli bir adam. Kendi kendine düşündü. Ne yapalım? Çekeceğiz. Sonra her şeyi sildi kafasından. Sımsıcak su, bacakları tutulmuş, traş, Kokteyl, yemek. Ya sonra? Mr. Blore boyun bağını bağlıyordu. Pek beceremezdi bu çeşit işleri. Üstü başı nasıldı? Herhalde iyi. Kimse yakınlık göstermemişti kendisine. Birbirlerini nasıl da süzüyorlardı. Sanki hepsi biliyormuş gibi. Eee her şey ona bağlıydı. Acemilik yapmak istemezdi. Şömine rafının üstünde duran çerçevelenmiş tekerlemeye baktı. Onu oraya koymak iyi bir buluş. Tatlı. Düşündü. Çocukken gelmiştim bu adaya. Ama buradaki bir evde böyle bir iş yapacağım aklıma hiç gelmemişti. İnsanın geleceği önceden bilmemesi iyi bir şey belki de. General MacArthur kaşlarını çatmıştı. Allah belasını versin ne tuhaf iş yahu. Hiç de beklediği gibi olmamıştı. Bir punduna getirse bir şey uydurur, çekip giderdi. Hepsinden vazgeçmişti. Ama motor karşı kıyıya gitmişti. Kalmak zorundaydı. Hele şu Lombard ne tuhaf adamdı. Dürüst bir adama benzemiyordu. Kalıbını basardı. Saat vurunca Philip Lombard odasından çıkıp merdivenin başına yürüdü. Bir panter kadar rahat ve gürültüsüzdü yürüyüşü. Zaten başından ayağına kadar pantere benzerdi. Göze hoş görünen bir av hayvanına. Kendi kendine yürümsüyordu. Bir hafta şu haftanın tadını çıkaracaktı. Yatak odasında Emily Brand siyah ipekli elbisesini giymiş, hazırlanmış, incinle okuyordu. Sözcükleri izlerken dudakları kıpırdıyordu. Dinsizler kendi kazdıkları çukura düşerler. Gizledikleri ağa kendi ayakları takılır. Tanrı verdiği cezalarla bilinir. Kötüler kendi elleriyle tutulurlar. Onlar cehenneme gideceklerdir. Dudakları birbirine yapıştı, incili kapadı. Kalkarak kuarts bir iğne taktı boynuna. Yemeğe indi. Neredeyse yemekten kalkılacaktı. Yemekler çok güzeldi. Şarap da. Rogers'a gelince kusursuz bir uşaktı. Herkes daha bir neşeliydi. Birbirlerine yakınlık gösteriyor, çekimeden eden sorular soruyorlardı. Porto şarabının oldukça yumuşattığı Yagish Wargrave öbürleriyle hafiften alay ederek eğleniyordu. Dr. Armstrong'da Tony Marston onu dinliyorlardı. Miss Brent, General MacArthur'la konuşmaya dalmıştı. Ortak arkadaşları vardı. Vera Claythorne, Mr. Davis'e Güney Afrika hakkında ilginç sorular soruyordu. Bu konuda çok rahat konuşuyordu Mr. Davis. Lombard konuşmalarına kulak verdi. Bir iki kere başını kaldırdı, gözleri küçüldü. Ara sıra gözlerini masadakilerde dolaştırıyor, inceliyordu onları. Anthony Merston birdenbire ''Ne tuhaf şeyler değil mi?'' diye sordu. Yuvarlak masanın tam ortasındaki camın üstünde çini biblolar duruyordu. ''Zenciler'' dedi Tony. ''Zenci adasından ötürü olacak'' Vera öne doğru eğildi. Kaç tane var acaba? On mu? Evet evet, on tane. Vera haykırdı birden. Ne güzel! Tekerlemede adı geçen zenciler olmalı bunlar. Yatak odamdaki şömine'nin üstüne bu tekerleme yazmışlar. Benim odamda da var, dedi Lombard. Benimkinde de, benimkinde de. Herkes koraya katıldı. Ne hoş bir buluş değil mi? dedi Vera. Çok saçma, dedi Yargış Wargrave. Şaraba uzandı. Emili Brandt Vera Claytor'na baktı. Vera Claythorne da ona. İki kadın kalktılar. Oturma odasının camlı kapıları balkonu açılıyordu. Kayalara çarpan denizin mırıltısını rahatça duyabiliyorlardı buradan. ''Ne tatlı bir ses!'' dedi Emily Brent. Vera sert bir sesle ''Ben nefret ederim bu sesten!'' dedi. Miss Brent'in gözleri şaşkınlıkla süzdü onu. Vera kızardı. Kendini toplayarak ''Fırtınada pek güzel olmaz burası!'' dedi. Emily Brent başını salladı. ''Kışın bu evi herhalde kullanmıyorlardır.'' dedi. ''Bir kere hizmetçiler kalmaz ki.'' Vera mırıldandı. ''Hizmetçi bulmak şimdi de pek kolay olmasa gerek.'' ''Mrs. Oliver iyi ki bu ikisini bulabilmiş.'' dedi Miss Brent. ''Kadın da iyi bir aşçı.'' ''Şu yaşlılar da adları nasıl karıştırırlar.'' diye düşündü Vera. ''Doğru.'' dedi. ''Mrs. Owen gerçekten şanslı bir kadın.'' Emily Brand çantasından bir dantel örgü çıkardı. Tam ipliği iğneye geçirecekken durdu. ''Owen mı?'' dedi sertçe. ''Owen mı?'' dediniz. ''Evet.'' Emily Brand sert bir sesle ''Owen diye birini tanımıyorum.'' dedi. Vera şaşırmıştı. E, ''İyi ama.'' Cümlesini tamamlayamadı. Kapı açıldı, erkekler içeri girdiler. Rogers kahve tepsisiyle arkalarından geliyordu. Yargıç Emily Brand'in yanına oturdu. Armstrong Vera'ya doğru yürüdü. Tony Merston açık pencereye yöneldi. Çocuksu bir şaşkınlıkla pirinç heykeli inceleyen Blore, o acayip sivriliklerin bir kadın gövdesine ait olup olamayacağını tartıştı. General MacArthur arkasını şömineye vermişti. Beyaz bıyığını çekip duruyordu. Ne şölendi yani. Morali düzelmeye başlamıştı bile. Duvarın yanındaki masada bir takım kağıtların arasında duran Panch’in sayfalarını çeviriyordu Philip Lombard. Rogers kahve tepsisini gezdirdi. Kahve güzeldi, koyuydu, sıcaktı. Herkes yemekten hoşnuttu. Kendilerinden de, hayattan da hiçbir yakınmaları yoktu. Saat 9'u 20 geçiyordu. Kısa bir sessizlik oldu, rahat, dolu dolu bir sessizlik. Sonra sessizlikte o ses duyuldu. Habersiz gelen, katı, etkileyici bir sesti. ''Bayanlar baylar, susalım lütfen.'' Herkes şaşırmıştı. Çevrelerine, birbirlerine, duvarlara baktılar. Kim konuşuyordu? O güçlü duru ses devam etti. Aşağıdaki suçları işlemekten sanıksınız. Edward George Armstrong. Siz 14 Mart 1925'te Louisa Mary Cleese'in ölümüne yol açtınız. Emily Caroline Brandt. 5 Kasım 1931'de Beatrice Taylor'ın ölümünden siz sorumlusunuz. William Henry Bloor. 10 Ekim 1928'de James Stephen Lander sizin yüzünüzden öldü. Vera Elizabeth Clayton 11 Ağustos 1935'te Cyril Ogilvy Hamilton'ı öldürdünüz. Philip Lambert ''Siz 1932 Şubat'ında bir Doğu Afrika kabilesinin üyelerinden 21 kişinin ölümüne neden oldunuz.'' ''John Gordon MacArthur'' ''Siz 4 Ocak 1917'de karınızın aşığı Arthur Richmond'ı bile bile ölüme yolladınız.'' Anthony James Marston'' ''Siz geçen yıl 14 Kasım'da John ve Lucy Combs'ı öldürdünüz.'' ''Thomas ve Ethel Rogers'' 6 Mayıs 1929'da Jennifer Brady sizin yüzünüzden öldü. Lawrence John Wargrave, siz 10 Haziran 1930'da Edward Seton'ı öldürdünüz. Sanıklar, son söz olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Ses kesilmişti. Bir süre tedirgin bir sessizlik oldu, sonra da bir şangırtı. Rogers kahve tepsisini düşürmüştü. Tam o sırada odanın dışından bir çığlık duyuldu. Bir de yere düşen bir gövdenin çıkardığı gürültü. İlk kalkan Lombard oldu. Kapıya fırlayıp birden açtı. Dışarıda Mrs. Rogers'ın gövdesi boylu boyunca yere uzanmıştı. ''Marston!'' diye bağırdı Lombard. Anthony ona yardıma koştu. Birlikte kadını kaldırıp oturma odasına taşıdılar. Doktor Armstrong yanlarına geldi. Kadını divana yatırmalarına yardım etti. Sonra üstüne eğildi. ''Önemli bir şey değil canım.'' dedi. ''Birazdan kendine gelir.'' Lombard Rogers'a biraz kanyak getir dedi. Yüzü bembeyaz olan Rogers elleri titreyerek mırıldandı. E peki efendim odadan çıktı. Kimdi konuşan diye bağırdı Vera. Neredeydi sanki sanki. General MacArthur patladı. Ne oluyor Allah aşkına ne biçim şaka bu böyle. Elleri titriyordu omuzları çökmüştü. On yıl daha yaşlı göründü birdenbire. Blore mendiliyle yüzünü kuruluyordu. Yalnız Yargıç Wargrave ile Miss Brandt öbürlerine göre oldukça sakindiler. Emily Brandt başı yukarıda dimdik oturuyordu. Yanakları al al olmuştu. Yargıcın her zamanki gibi başı ensesine gömülmüştü. Yalnız gözleri kıpırdıyordu. Durmadan odayı gözlüyor, zeka ile yanıyorlardı. Kulağını kaşıdı. Yine ilk davranan Lambert oldu. Armstrong bayılan kadınla ilgilenirken Lambert yönetimi yine ele aldı. ''O ses!'' dedi. ''Sanki odadaymış gibiydi.'' ''Kimdi o?'' diye haykırdı Vera. ''Kimdi o? İçimizden biri değildi.'' Lombard'ın gözleri de yargıçınkiler gibi ağır ağır odada dolaştı. Odada dolaştı. Ağır ağır odada dolaştı. Ağır ağır odada dolaştı. Bir süre açık pencereye takıldı. Sonra Lombard kesinlikle salladı başını. Birden gözleri parladı. Şöminenin yanında öteki odaya açılan bir kapı vardı. Doğru oraya koştu. Hızla kapının kolunu tutup itti. Odaya gelince bir sevinç çığlığı attı. İşte! dedi. Bulduk! Onun ardından öbürleri geldiler. Yalnız Miss Brent iskemlesinde dimdik oturmayı sürdürdü. Yerinden kıpırdamadı. İkinci odada oturma odasına bitişik olan duvara bir masa çekilmişti. Kocaman bir mikrofonu olan eski moda bir gramofon masanın üstünde duruyordu. Mikrofon duvara dönüktü. Lombard onu iterek duvara kolaylıkla delinmiş delikleri gösterdi. Gramofonu ayarladıktan sonra iğneyi plağın üstüne koydu. Yine aşağıdaki suçlardan sanıksınızı duydular. ''Kapatın şunu!'' diye haykırdı Vera. ''Kapatın! Ne korkunç bir şey!'' Lombard denileni yaptı. Doktor Armstrong rahat bir soluk alarak ''Tatsız, acımasız bir şaka'' dedi. Yargıç Wargrave'in duru sesi ''Demek sizce bir şaka'' dedi. Doktor onu süzdü. Peki şaka değil de ne? Yargıç üst dudağına yavaşça dokundu. Şimdiden bir şey söyleyemem, dedi. Anthony Marston söze karıştı. Bir dakika, dedi. Unuttuğunuz bir şey var. Gramofonu çalan kim? Ya, dedi Yargıç. Önce bunu soruşturalım. Yeniden oturma odasına döndü. Öbürleri arkasından geldiler. Rogers bir kadeh konyakla dönmüştü. Miss Brent, Mrs. Rogers'ın üstüne eğilmişti. Rogers, iki kadının arasına girdi ustalıkla. "Bir dakika efendim," dedi. "Onunla ben konuşayım. Ethel, Ethel bir şey yok. Yok, anladın mı? Kendine gel." Mrs. Rogers soluk soluğaydı. Kendisini çevreleyen yüzlerde bir bir dolaşıyordu korkudan açılan gözleri. Rogers'ın sesi bir buyruk gibiydi. "Kendine gel Ethel." Doktor Armstrong onu yatıştırmak istedi. "Şimdi geçer Mrs. Rogers, kötü bir şakaydı." ''Bayıldım mı efendim?'' dedi kadın. ''E-evet. O ses, o korkunç ses bir karar gibiydi.'' Yine sarardı yüzü. Göz kapakları titredi. Doktor Armstrong sert bir sesle ''Konyak da nerede kaldı?'' dedi. Rogers bardağı masaya koymuştu. Bir onu doktora uzattı. O da soluyan kadına verdi. ''İçin bunu Mrs. Rogers.'' Soluyarak tıkanırcasına içti kadın. İçi iyi geldi. Yüzü renklendi biraz. ''Daha iyiyim.'' dedi. ''Çok şaşırdım da.'' ''Ben de.'' dedi Rogers. ''Benim de başım döndü. Tepsiyi düşürdüm. Hepsi yalan. Bilmek isterdim doğrusu.'' Birden sustu. Kuru, kısa bir öksürükte duydu. Yine de onu susturmaya yetti. Yargıç Wargrave'e baktı. O yine öksürdü. Sonra ''Kim koydu bu plağı?'' diye sordu. ''Sen mi koydun Rogers?'' Ne olduğumu bilmiyordum diye haykırdı Rogers. Tanrı adına yemin ederim ki bilmiyordum. Bilsem çalar mıydım hiç? Yargıç kuru bir sesle herhalde çalmazdın dedi. Ama yine de her şeyi anlatmalısın Rogers. Uşak yüzünü mendiliyle sildi. Ciddi bir sesle ben emirleri yerine getiriyordum dedi. O kadar. Kimin emirlerini? Mr. Owen'ın. Yargış Wargrave şunu iyice anlayalım dedi. Mr. Owen'ın emirleri neydi? Sözcüğü sözcüğüne söyle. Gramofona bir plak koyacaktık. Plak çekmecede olacaktı. Ben tepsiyle içeri girince karım plağa koyacaktı. İnanılmaz bir hikaye diye mırıldandı yargıç. Doğru söylüyorum diye bağırdı Rogers. Tanrı adına yemin ederim ki doğru söylüyorum. Ne olduğunu anlamadım. Üstünde adı yazıyordu. Müzik filan sandım. Wargrave Lombard'a baktı. Üstünde adı var mıydı? Lombard başını salladı. Birden sırıttı. Beyaz sivri dişlerini gösterdi. ''Doğru'' dedi. Adı Kuh'nun şarkısı. General MacArthur kendini tutamadı. ''Rezalet'' diye bağırdı. ''Rezalet! Böyle herkese çamur atmak, bir şeyler yapmalıyız, bu Owen kimse!'' Emily Brand söze karıştı. Sert bir sesle ''Evet'' dedi. ''Bu Owen kim?'' Yargıç atıldı. Mahkemelerde geçen bir yaşamın verdiği yetkiyle konuşuyordu. Asıl bunu soruşturmalıyız. İlkin, sen karını yatağına götür Rogers. Sonra gelirsin. Peki efendim, sana yardım edeyim Rogers, dedi Dr. Armstrong. Mrs. Rogers iki adıma dayanarak sallana sallana çıktı odadan. Onlar gittikten sonra Tony Marston, sizi bilmem ama, dedi. Bir kadeh içsem fena olmayacak. Doğru, dedi Lombard. ''Gidip içki bulayım bari.'' Odadan çıktı. Az sonra döndü. Dışarıda bir tepside duruyorlardı. Yükünü özenle masaya koydu. Bir süre içkileri dağıtmakta geçti. General MacArthur'la yargıç birer sert viski istediler. Hepsine güç gerekiyordu. Yalnız Emily Brent bir bardak su içti. Doktor Armstrong odaya girdi. ''İyileşti.'' dedi. ''Bir yatıştırıcı verdim.'' ''O da ne?'' İçki mi içiyorsunuz? Ben de isterim. Erkeklerin çoğu boşalan kadehlerini yeniden doldurdular. Bir iki dakika sonra Rogers içeri girdi. Yargıç Wargrave davayı ele aldı. O da birden mahkeme salonuna döndü. Rogers, dedi Yargıç. İşin aslını öğrenmemiz gerekiyor. Kim bu Mr. Owen? Rogers şaşkınlık içinde baktı. Evin sahibi efendim. Onu biliyorum. Öğrenmek istediğim... ''Senin bu adam hakkında ne bildiğindir?'' Rogers başını salladı. ''Bilmem ki efendim, onu hiç görmedim de.'' Odadakiler kıpırdandılar. ''General MacArthur, görmedin mi?'' dedi. ''Nasıl yani?'' ''Biz geleli bir hafta olmadı. Karımla ben bir kurum aracılığıyla bir mektup aldık. Çalışmaya geldik. Plymouth'taki Regina kurumundan.'' Bloor başını salladı. ''Eski bir firma.'' dedi. Mektup yanında mı? diye sordu Wargrave. ''İşe kabul edildiğimizi söyleyen mektup mu? Hayır efendim attım.'' ''Peki, devam et. Mektupla işe kabul edildin.'' E, ''Evet efendim, belirli bir günde adaya gelecektik. Geldik, bol bol malzeme vardı. Her şey yerli yerindeydi. Yalnız toz aldık.'' ''Peki sonra?'' ''Hiç efendim, bir şölen için hazırlık yapmamızı mektupla haber verdiler. Dün öğleden sonra da Mr. Owen'dan bir mektup daha aldım. Mrs. Owen'la kendisinin biraz gece elimizden geleni yapmamızı yazıyordu. Yemek, kahve, bir de plak konusunda ne yapacağımızı bildiriyordu.'' Yargıç sert bir sesle ''Ama o mektup yanınızda değil mi?'' diye sordu. ''Evet efendim, burada.'' Mektubu cebinden çıkardı. Yargıç aldı. ''Hımm.'' Ritz Oteli'nden geliyor. Daktilo ile yazılmış. Blor hızla yanına gelmişti. Bir kere bakabilir miyim? dedi. Elinden kaptı mektubu. Bir bakışta okudu. Coronation marka makine. Yeni sayılır. Hata yapmıyor. Kağıt da lalade. Bundan bir şey çıkaramayız. Parmak izi var mıdır acaba? Wargrave dikkatle baktı ona. Anthony Marston Blor'un yanında duruyor. Omzundan kağıda bakıyordu. Kaç tane acayip adı var herifin. ''Ulik Norman Owen, hamma da Yargış birdenbire şaşırmıştı. ''Size çok şey borçluyum Mr. Marston.'' dedi. ''Çok önemli, ilgi çekici bir noktaya değindiniz.'' Öbürlerini süzdü. Boynunu kızgın bir kaplumbağa gibi ileri uzatarak konuştu. ''Galiba bilgilerimizi birleştirmenin zamanı geldi. Herkes ev sahibi hakkında ne bildiğini söylerse iyi olur.'' Bir süre durdu. Sonra... Hepimiz onun konuğuyuz. Teker teker buraya nasıl geldiğimizi anlatalım. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Emily Brent kesin konuştu. Bu gerçekten çok tuhaf bir olay. İmzasını kolaylıkla okuyamadığım birinden bir mektup aldım. Kendisi de 2-3 yıl önce gittiğim bir yazlık otelde tanıştığımı söylüyordu. Bu ad ya... Ogden ya da Oliver olabilirdi. Ben bir Mrs. Oliver ya bir de Mrs. Ogden tanırım. Ama o Owen adında birini ne tanıdım ne de böyle bir hanımla arkadaşlık ettim. Mektup yanınızda mı Miss Brand diye sordu Yargıç Wargrave. Evet getireyim. Gidip mektubu getirdi. Yargıç okudu. Anlamaya başlıyorum dedi. Peki siz Miss Clayton? Vera sekreterliğe nasıl kabul edildiğini anlattı. Yargıç... ''Ya siz Marston?'' diye sordu. ''Bir telgraf aldım.'' dedi Anthony. ''Bir arkadaşımdan adı Badger Berkeley. Şaşırdım biraz çünkü onun Norveç'e gittiğini sanıyordum. Buraya gelmemi söylüyordu.'' Wargrave başını salladı. ''Siz Dr. Armstrong.'' dedi. ''Ben e, iş için çağrıldım.'' ''Evet. Demek bu aileyi önceden tanımıyorsunuz.'' E, ''Tanımıyorum. Mektupta bir meslektaşımın adı geçiyordu.'' ''Yakınlık kurmak için o meslektaşınızla bir süre görüşememişsiniz herhalde.'' E, e, ''Evet.'' Uzun zamandan beri bloru süzen Lombard birdenbire ''Bir dakika.'' dedi. Aklıma bir şey... Yargıç elini kaldırdı. Biraz sonra. ''Ama ben her şeyi teker teker ele almalıyız Mr. Lombard. Şimdilik bizim bu gece burada toplanmamıza yol açan şeyleri gözden geçiriyoruz. Siz, General MacArthur... General bıyığını çekerek mırıldandı. ''Şu Owen denen heriften bir mektup aldım. Bizim arkadaşların buraya geleceğini yazıyor. Resmi bir davetiye yollamadığı için özür diliyordu. Mektubu attım ama.'' Wargrave sordu. ''Mr. Lombard, siz?'' Lombard iyice düşünmüştü. Doğruyu söylemeli miydi? Kararını verdi. ''Aynı şey.'' dedi. Çağrı, e, ortak arkadaş adları, e, ''Kandım kanmasına.'' Mektubu yırttım. Yargıç Wargrave Mr. Blower'a döndü. İşaret parmağıyla üst dudağını yokladı. Sesi insanı ürkütecek kadar kibardı. ''Biraz önce başımızdan sıkıcı bir olay geçti. Gövdesi olmayan bir ses bize adımızla seslendi. Kesin suçlamalarda bulundu. Şimdi bu suçları inceleyeceğiz. Ama önce ufak bir meseleyi çözmek istiyorum.'' Sayılan adlar arasında William Henry Blore diye bir ad vardı. Ama bizim bildiğimiz kadarı içimizde Blore adında biri yok. Davis adındansa hiç söz edilmedi. Buna bir diyeceğiniz var mı Mr. Davis? Blore suratını asarak artık saklamanın anlamı kalmadı galiba dedi. En doğrusu adımın Davis olmadığını itiraf etmek. ''Siz William Henry Bloor musunuz?'' ''Evet.'' ''Ben de bir şey eklemek istiyorum.'' dedi Lombard. ''Mr. Bloor, uydurma olan yalnız adınız değil. Siz birinci sınıf bir yalancısınız. Güney Afrika'da Natal'de kaldığınızı söylüyorsunuz. Ben Güney Afrika'da Natal'de bulundum. Oraya ayak basmadığınıza yemin ederim.'' Bütün gözler Bloor'a döndü. Kızgın, kuşkulu gözler. Anthony Marston bir adım yaklaştı ona. Yumrukları sıkıldı Ne diyeceksin buna it Blor başını geriye atıp durdu Baylar beni yanlış anlıyorsunuz Dedi Kağıtlarım yanımda isteyen bakabilir Eskiden CID'de çalışırdım Şimdi Plymouth'ta bir dedektif bürosu açtım İş için geldim buraya Yargıç Wargrave Kim tuttu sizi Diye sordu Oven denen adam Yapacağı masraflar için yüklüğü para yollamış İstediğini iyice anlatmıştı ''Konukların arasına karışacak, konuk gibi davranacaktım. Adlarınız bende var. Hepsini gözleyecektim.'' ''Neden?'' Blor acı bir sesle ''Mrs. Owen'ın elmasları sorunu.'' dedi. ''Mrs. Owen'a böyle biri olduğuna inanmıyorum ben.'' Yargıç yine parmağıyla dudağına dokundu. Bu görüşe o da katılıyordu. ''Bana kalırsa...'' dedi. ''Düşündükleriniz doğru. Ulik Norman Owen.'' Miss Brent'e yazılan mektupta soyadı okunamasa bile öbür atlar iyice okunaklı yazılmış. Una Nancy. Her keresinde baş harfler aynı dikkat ederseniz. Ulik Norman Oven. Una Nancy Oven. Yani her keresinde U N Oven. Biraz düş gücümüzü işletirsek Unknown. Yani bilinmeyen diyebiliriz buna. Ama korkunç bir şey bu dedi Vera. Çılgınlık! Yargıç usulca salladı başını. Evet, evet dedi. Ben bizi buraya bir derinin çağırdığına eminim. Tehlikeli, deli bir katilin.